İçerisi karanlıktı. Yanan bir sigaranın ışığından başka hiçbir şey görünmüyordu. Anneme zorla gaz lambasını yaktırdılar. Bizi de duvar dibine oturttular. Bizi dışarıdan getirenler ve içeridekilerin hepsi beş kişiydi. Gaz lambası yanınca ikisinin koca silahlarının bize çevrili olduğunu gördüm. Kapının önünde durup öksüren adam annemin burnunun dibinde ağır ağır ve annemin gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladı. ''Kocan duysa bu yaptığını yüzüne tükürür. O da güneyde bizim yaptığımız gibi yapıyor. Evlerde saklanan fareleri topluyor. Anlamıyorum kimden saklıyorsun? Bu ülke sadece bizim değil ki, bizim olduğu kadar çocuklarımızın da, hatta bizden çok onların.'' ''Ben çocuk aklımda ve anneme yardımcı olur amacıyla, çiftlikteki Almanların da.'' dedim. Öyle söylediğimi duyan, öksüren adam bağırmaya başladı. ''Onların değil, bizim.'' ''Bizim.'' Anneme döndü. ''Bundan sonra o çiftliğe de gidip çalışmayacaksın. Orada çalıştığını bir görürsek seni hapsederiz.'' dedi. Annem yere bakarak ''Edin çocuklarımı aç öldüreceğime hapiste yatarım. Böyle yapmakla zaten hapsediyorsunuz.'' dedi. Öksüren adam öfkelendi. ''Her şeyine katlandık kocanın hatırı için. Ama emir kesindir. Gidip Almanların çiftliğinde çalışmayacaksın. Ne bilelim senin casusluk yapmadığını.'' Ya bizim bu bölgede örgütlendiğimizi Almanlara söylüyorsan? Annem biraz da kızarak Sizin askerliğiniz de burada örgütlenmeniz de beni ilgilendirmiyor Beni çocuklarımın yaşaması ilgilendiriyor dedi Adam biraz daha sertleşti Annemi iterek yere düşürdü Herkesin çocuğu var ama kimse senin gibi günlerce saklamadı Bütün çocukların kimliklerini getir Belki de ikinci oğlunun da yaşı gelmiştir dedi Dönüp bir gözüyle Stefan'a baktı Stepan'ın incecik vücudunu görünce sadece Anton'un kimliğini istedi. Anton'un kimliğini aldıktan sonra da anneme dönerek yeniden tembihledi. ''Almanların çiftliğine gitmek yok. Ormandan mantar toplayın. Kaynatıp zehrini aldıktan sonra yiyebilirsiniz. Bu topraklar kimseyi acından öldürmez. Almanların çiftliğinde çalışmak zorunda değilsin. Casuslukla suçlanırsan öyle hapishanede boşuna yiyecek vermezler.'' dedi. Son tümcesiyle ne söylemek istediğini anlayamadım. Ama Anton'u alıp götüreceğini anladım ve Anton'u alıp gideceklerini düşünüyordum ki... öksürdükte adam aniden dönüp Stefan'a ''Kaç yaşındasın?'' diye sordu. Stefan annemin yüzüne baktı. O ipincecik boynu bana daha da incelmiş gibi göründü. Titriyordu zavallı. Hiçbir canlıya acımayan Stefan değildi. Zavallı görünümdü ve üflesen uçacakmış gibi duruyordu. Adam yine kesik kesik öksürdükten sonra... ''Kaç yaşında olduğunu bilmiyor musun?'' diye daha yumuşak ve acırmış gibi bir sesle sordu. ''Annem, ne yapacaksın yaşını? Görmüyor musun? Çocuk bir deri bir kemik. Askere götürsen ne iş yapacak? O daha on altısında bile değil.'' dedi. Adam anneme ve bize biraz baktıktan sonra dudağını büzerek ''Sen hele kimliğini ver, biz oradan öğreniriz yaşını.'' dedi. Annem biraz da çaresiz iki yana baktı. ''Bu akşam bir kurban yeter. İkinciyi alamazsınız bir.'' ''Onun yaşı daha küçük iki, kimlik belgesi de yok üç.'' dedi. Kesin ve kararlı bir sesle. Adamın duvarımıza düşen gölgesine baktım. Her kıpırdayışında gölgesi biraz daha büyüyordu. Birden adam gölge oldu. Kendi gölgesinin içine saklandı. Sonra bizim gölgelerimiz de onun gölgesinin içine saklandı. Adamın gölgesi evimizi doldurunca silahlı adamlar köşelerden çıkıp Anton'un yanına geldiler, biri ''Hazırlan gidiyoruz.'' dedi. Anton boynunu eğerek hüzünlü bakışlarla anneme baktı. Annemin gözlerinden ateşler saçıldı. Saçılan ateşler önce kırmızı gül, sonra da yaş olup annemin sesine karıştılar. Annemin kırmızı güllü ve gözyaşlı sesi ''Durumda çocuğa yiyecek hazırlayayım, biraz da yiyecek bir şeyler vereyim.'' dedi çaresiz. Öksüren adam da yumuşadı. ''Fazla zamanımız yok. Onu onlarca genç bekliyor. Zamanında getirip teslim etseydin böyle olmazdı. Bundan sonra buradaki milislerin gözü üzerinizde olacak. Bakın her gün Almanlar kuzeye doğru taşınıyor. Kuzeyi halletiler mi dönecekler bizi? Şimdiden tedbirimizi alıp gençlerimizi hazırlamazsak her şeyimizi kaybederiz. Çünkü Hitler'in sözlüğünde sadece savaşmak, sonuna kadar savaşmak yazılı.'' Annem biraz da diklenerek ağlamaklı bir sesle... ''Bundan önce Hitler yoktu ama yine de savaş oldu. Sizler de savaştınız.'' dedi. Adam ''Ama kocan da.'' diyerek annemi susturmaya çalıştı. Annem susmadı. ''Hepimiz için söylüyorum.'' dedi. Adam biraz daha yumuşadı. ''Savaşmak bizim de istediğimiz bir şey değil. Biz sadece üzerinde yaşadığımız toprakları koruyoruz. Eğer koruyamazsak burada yaşadığımızın bir anlamı kalmaz. Biz bugüne kadar sadece bu amaçla savaştık. Kendi ülkemizi koruyalım diye.'' ''Ama Hitler bütün dünyayı istiyor.'' Annem düşünmeden, ''Savaş savaştır. İnsanlar öldükten ve aç kaldıktan sonra savaşın birini ötekinden ayıracak değilim. Bak bir yamamızı çeksen kırkı birden dökülür. da daha büyük bir yama.'' dedi. Adam soluk gibi bir sesle, ''Hepimiz öyle yaşamak zorundayız savaş bitene kadar. Umarız Almanlar kuzeyde yenilir de savaş çabuk sona erer.'' dedi. ''Umarız.'' dedi annemin kararlı sesi. Yine üstünlüğü ele geçirmişti. Birden sesini biraz daha yükselterek... Ben çocuklarım aç ölmesinler diye çiftlikte çalışıyorum. Kimse ayağıma dolanmasın. Bu köydeki her şeyi bilirim. Herkesi tanırım. Benim kocam da askerdi. Kimseye casusluk etmeyeceğimi de bilesiniz. Kaç yıldır tarlalarımıza bir şey ekemedik. Aç ölmek de istemiyoruz dedi. Adam bir şey söylemedi. Hazır olan Anton'un sırtını okşayarak alıp gitti. Onlar karanlığa karışınca... Biz gaz lambasını söndürüp ağlamaya başladık. Son zamanlarda topluca ağlamaya alışmıştık. Savaş göçü başladığında bir yanda açlık, bir yanda da Rus işgali vardı. Çoğu insan gibi ben de ülkeden ayrılmaya karar vermiştim. Karım en son akşama kadar beni vazgeçirmek için uğraştı. Benim vazgeçmeyeceğimi ancak son gün almadı. O akşam yatakta bile başka olmuştu. Her zaman birlikte olmak için ben yalvarırdım... ...ama o akşam kendi birlikte olmak istemişti. Heyecanla sarılmıştık birbirimize. Ve o gecenin hatırasıydı son çocuğu. O gecenin sabahı karım, arkadaşlar gelmeden uyanmış... Bana yol için azık bile hazırlamıştı. Kahvaltıyı yaptıktan sonra da madem gitmeyi bu kadar istiyorsun git fakat sakın geri dönme. O zaman belki benim yaşamım da değişmiş olabilir. Döndüğün zaman hayal kırıklığına uğrayabilirsin diyerek son sözlerini söylemişti. Ben de zaten geri dönmemek için çıkıyordum yola. Elimden gelirse karımı ve çocuklarımı da götürecektim. Sabahın erken saatlerinde arkadaşlar gelince hemen yola çıktık. O güne kadar işi şaka sanan bazı arkadaşlar, yolculuğumuz başlar başlamaz bir korkuya kapıldılar. Ama ben korkmuyordum. Nedenini bilmiyordum ama içimde zerze kadar korku yoktu. Sanırım annemin ve güzel Monik'in öğrettiği ve tutsaklıkta ilerlettiğim ettiğim Almancam bana güven veriyordu. Bir de iyi tanıyordum Almanları artık. Az değildi, yedi yıl. Yedi yılımı alanların bana borçlu olduklarını da düşünüyordum. Belki Moniklere de rastlardım. Onların da anneme borçları vardı. Annem son anda yetişip onlara haber vermeseymiş, Alınan kararı duyunca, Yıllarca çocuklarına ekmek veren Almanları kurtarmaya karar vermiş. Baskından biraz önce varmış Moniklerin çiftliğine. Önce inanmamışlar ama annem ağlayarak, Meryem anayı seviyorsanız gidin deyince, Tası tarağı toplayıp, Yakındaki bir Alman birliğine doğru yola çıkmışlar. Ayrılacağı zaman Alman kadın annemin boynuna sarılıp ağlamış. Ayrılırken de, savaşları biz çıkarmayız ama acısı hep bize düşer. Yirmi yıl önce bu toprakları tırnaklarımızla kazdık. Şimdi bırakıp gideceğiz. Keşke burada kalıp burada ölebilseydim demiş. Annem ölünceye kadar hemen hemen her gün o kadının söylediklerini tekrar eder. Yıllarca onunla kardeş gibiydik derdi. Kim bilir, Monik belki de evlenmiştir. Onun da benim gibi beş çocuğu olmuştur. Savaştan sonra ölen insanların yerini doldurur diye durmadan çocuk istiyor. Ama o hiç esir kamplarında kalmadı ki, benim gibi düşünsün. Kamplarda kalmadı ama savaşın önünden kaçtı. Savaşın önünden kaçmakla arkasında esir olmak arasında fazla bir fark yok bence. Önünden kaçmanın bir farkı olabilir, o da belki kurtulma umudu. Esir olarak savaşın arkasından sürüklenmenin anlamıysa hep ölümdür. Nerede olacağı ve ne zaman geleceği belli olmayan bir ölüm. Yola çıktığımızda Almanya'ya nasıl gideceğimizi aramızda tartışırken az kalsın birbirimizle kavga edecektik. Bütün yoksulluğumuz yetmiyormuş gibi bir de kavga. Herkes en gizli yollardan kaçmamızı söylüyordu ama kimse gizli yolları bilmiyordu. Bütün yollar Rusların kontrolündeydi. Yolların çok uzağından gitmeliydik. Zaten Almanya'ya varınca da Ruslardan kaçtığımızı söyleyecektik. Yollarda yakalanırsak da birbirimizi tanımayacaktık. İlk tartışmalardan sonra gizliden gizliye kararımı verdim. En kısa zamanda bu gruptan ayrılacaktım. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor, kimse kimseyi dinlemiyordu. Bir de hepimiz biraz vahşiydik. Tutsaklık bizleri vahşileştirmişti. Asıl korktuğum da işte buydu. Yolculuğumuz çetin geçiyordu. Tahminlerimiz altüst oldu. Dağlarda yürümek çok zordu. Bazen sık ağaçlarla kaplı bir yamacı tırmanmak bir günümüzü alıyordu. İlk üç gün içinde köylere varabileceğimizi düşünmüştük. Ama bir hafta olmuştu. Biz hala ormandaydık. Yiyeceğimiz de kalmamıştı. Küçük derelerden akan soğuk sulardan bol bol içiyor, açlığımızı unutmaya çalışıyorduk. Bir gün arkadaşın biri, tanımadığımız otlardan yaptığı sigarasını yakmak için kav toplamaya başladı. Biz de onu beklerken birden bir ses oldu. Hepimiz aceleyle kendimizi yakınımızdaki dikenli fundalıkların içine attık. Bir arkadaşımız acı acı bağırmaya başladı. Bağırırken de sıçrayıp ayağa kalktı. Kolundan kan akıyordu ama o kolundan akan kanlara bakmıyor, tekmeyle bir şeye vuruyordu. Hepimiz yanına koştuk, arkadaşın vurduğu hayvana biz de vurmaya başladık. Zavallı hayvan bir yumak gibi oldu. Arada bir acı acı sızlanıyordu ama bizim bağırmalarımızdan onun sızlanması duyulmuyordu. Her an kavga yapacakmış gibi duran Simon, eline geçirdiği bir sopayla hayvanın başına vurdu önce, sonra da hayvanı yakalayıp yukarı kaldırdı. Kaldırmasıyla eğri bıçağını hayvanın karnına saplaması bir oldu. Bıçağını ne zaman çektiğini hiçbirimiz görememiştik. Hem bıçak atmada hem de kavgada üstüne yoktu. Hepimiz ondan çekinirdik. Onunla yalnız kalmaktan da korkardık. Her an insana kötülük edecekmiş gibi bakardı. Stefan'a çok benziyordu ama ondan çok güçlü ve iriydi. Belki kardeşim de ölmeden önce şişmanlamıştı ama ben görememiştim. Zaten nerede ve nasıl öldüğünü de bilmiyordum. Bir gün nasıl öldüğünü ve mezarının nerede olduğunu babama sormuştum. Babam soğuk soğuk bana bakıp bütün askerler gibi ölmüştür. Kahramanca. Kahramanca ölenlerin hiçbir yerde mezarı olmaz demişti. Babamın söyledikleri benim sorumun yanıtı değildi. Ama onunla yetinmek zorundaydım. Zaten babam ağır öksürüğe yakalanmıştı. Sık sık da Stefan'ı anıyordu.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 Ama ben onun ağlamasını bir türlü unutamadım.